Evlenirken de Yuva kurarken de Yüzde kaç dünyalık Yüzde kaç ahiretlik kurduğumuzu ölçebiliriz Selamun aleyküm ve aleyküm Selam Hoş geldiniz buyurun ee, Pırlanta gibi bir çocuk getirdik Ne özelliği var bu pırlanta çocuğun Adam öldürmemiş henüz Hiçbir banka soygununda Adı yok Başka Rakı içmez sigara yok Başka tertemiz Annesini dövmedi henüz. Al kızı git Bunların ne özelliği var 17-18 yaşında bir delikanlı Adam mı öldürecekti ki sen bunu Öldürmedi diye övüyorsun İnsan sigara mı içer ki 20 yaşında bir delikanlı sigara içmedi diyorsun bana Sigarası yok diyorsun Bir meziyet mi Bir özellik mi bunun banka soymamış olması Demek ki herkes sıradan banka soyuyor Bu soymadı henüz öyle demek istiyorsun artı artı ne var diyor musun bana bu çocuk buluğa erdiğinden beri sabah namazını hep camide kılar bak bu güzel eh, maşallah aslında bu da güzel değil toplum İslam toplumu olsa bu da bir ölçü değil zaten orada kılacak nerede kılacaktı ki teheccide kalkar diyecektin o zaman mesela hafızdır da deme bana ne dem bunu hafız yaptığımızdan beri yürüyen bir meleğe dönüştü bu ee, meziyet bunlar kardeşim. iyi bari kaldır elini. Bak oğlumun eli de vardı. Bir de ayağı da var. Al kızını git. Mehirde istemez zaten bu kadar değerli eli var, kolu var. Yürüyor, görüyor. Mezarlıkta mı evlendiriyorsun ki sen bunu? Çocuğun doğal varlıklarını bana sayıyorsun. Artısı yok ki doğal varlıkları sayıyorsun. Bu putun İçimizi işgalidir.